Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, kıymetli arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz karınca hızıyla ilerliyoruz ama e, bir takım e, işte okuduğumuz tefsirin zihnimize çağrıştırdığı güncel e, tezahürlere, tecellilere veya işte ilişkilere e, değinmeden de geçemiyorum maalesef. E, umarım sadra şifa oluyordur. <gülüyor> Fetih suresinin dördüncü ayet-i kerimesindeyiz arkadaşlar. Bu ayet-i kerime e, sekinet meselesinden bahsediyor ve Cenab-ı Hak tarafından indirildiğini söylüyor. Bunları detaylı bir şekilde konuşmuştuk. E, sonra da bu sekineti Allah niçin indirir e, sebeplerini açıklıyor. Dört, beş ve altıncı ayet-i kerimelerin e, tamamı neredeyse bu konuyla ilgili. E, niçin Birinci sebep burada geçiyor. Liyazda du imanen mea imanihim. E, i̇manlarını imanlarına katarak artırsınlar diye kelime anlamı bu. E, efendim niçin? E, İmanlarını kat kat artırmaları için demiş meal. Yani li du imanem me ay imanim onların imanları var müminlerin ama bu sekinet sayesinde ona iman katıyorlar. Onu daha da böyle pekiştiriyorlar artırıyorlar anlamında. Bu imanın artması meselesini konuşmuştuk. İman inanılacak esaslar bakımından artıp eksilmez ama imanın kemali bakımından bakın burada tefsirde de söylüyor. Kemali bakımından artması... Akla aykırı değil. Bunda hiçbir şüphe yok. Peki nasıl oluyor? Ben onu hızlıca hatırlatıp geçeyim. İmanın kemaline nasıl ulaşıyoruz arkadaşlar? Hiç kimse başka başka şeyler aramasın. Ameller yoluyla. İman ameller yoluyla artar ya da eksilir yani bu aslında bütün meseleler için geçerlidir biraz böyle psikolojiyle ilgisi olanlar işte kişisel gelişimle ilgisi olanlar <gülüyor> hemen kavrayacaklardır buradaki ilişkiyi mesela iradenizi nasıl güçlendirebilirsiniz zihinsel temrinler yoluyla mı yoksa davranışlar yoluyla mı? Değil mi? Bir karar alırsınız, küçük bir karar. Onu her ne pahasına olursa olsun tekrarlaya tekrarlaya iradenizi güçlendirirsiniz. İman da böyle arkadaşlar. Ameller yoluyla artar. İmanınız için işte onu pekiştirecek ibadetler, sadakalar, mesela susmak. Bu da bir ameldir. Bir yerde yani sırf imanınızın hatırına susuyorsunuz işte. Niye? Çünkü Allah size onun o kişiyle akraba kılmış, akrabalık bağlarının kopmasını istemiyorsunuz. Öyle bir aşamaya geldiğinde diyorsunuz ki ya ben Allah için susuyorum burada diyorsunuz. Yani bir, e, sayısız örnek var. Cihat bunun içinde, infak bunun içinde, e, ilim bunun içerisinde yani bütün e, insanın hayatı boyunca iyilik adına yaptığı ne varsa ve kötülükten sakınma adına yaptığı ne varsa bunların hepsi kişi ...kişinin imanını artırır. İmanın artması veya eksilmesi ameller yoluyladır. Eksilme de böyle arkadaşlar... Ee... İmanımızın gereği olan davranışlar hayatımızdan çıkmaya başladığında zaman içerisinde imanda da gevşemeler görülür, azalmalar görülür. Veyahut da şunu gözlemliyorum ben, farklı yorumlamalar. Yani çünkü biraz kafası çalışıyorsa birisinin arkadaşlar yaşantısıyla düşünceleri yani inançları arasında bir tutarlılık yakalamak isteyecektir. Kafası çalışan bir insan ve bu zıtlığı yani gidişatıyla inançları arasındaki zıtlığı, ee, uzun süreli sürdüremeyeceği için ne yapacak? İşte bu çok herkesin bildiği bir sözdür. Klişeleşmiş diyerek değerini düşürmek istemiyorum. inandığınız gibi yaşamıyorsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Ya hayatını değiştirecek bu tutarsızlıktan kurtulmak için. Onu yapmaya istekli değil, hevesli değil, çeşitli nedenlerle veya iradesi zayıf. Ne yapıyor bu sefer? Düşüncelerini revize ediyor. İşte bu o kadar da önemli değil. Bu amel o kadar da önemli değil. İşte namaz o kadar da önemli değil. İşte ahlak önemli diyor mesela. Bugün altın çiziyorlar bunun sanki namaz ve ahlak birbirinin zıttıymış gibi yani biri varsa öteki yokmuş gibi Efendim işte tesettür o kadar önemli değil kalbin temizliği kalbin saflığı işte önemli İşte şu önemli değil bu önemli yani böyle kendi herkes arkadaşlar tabi tesettürlü arkadaşlarımız da tesettürün çok önemli olduğunu düşünüyor halbuki belki de o, o kadar düşündüğümüz kadar çok önemli olmayabilir. Dolayısıyla herkes kendi yaptıklarını önemli yapmadıklarını da önemsiz görece yani görece önemsiz göstererek e, o tutarsızlıktan kurtulmaya çalışıyor işte imanın artmasının ve eksilmesinin e, amellerle yani bizim günlük yaşantımızla çok yakından ilişkisi var arkadaşlar hatta bununla ilgili şimdi hemen çağrışım yaptı e, dün bir kitap okumaya başladım bakayım buralarda e, Türkiye'de yapılan e, ilk Doktora teziymiş bu konuda Türkiye'de başörtüsünü çıkaran kadınlar diye bir kitap ee, arkadaşlar mesela burada da anlatırken e, giriş bölümünde daha girişini bitirebildim e, giriş bölümünde arkadaşlar e, günlük hayattaki uygulamaların e, zaman içerisinde bizim inançlarımızı ve o inancın tezahürü olan yaşantılarımızı nasıl etkilediğini e, anlatıyor yani bulunduğumuz yer ait olduğum kendimize ait hissettiğimiz topluluk e, onayını almak istediğimiz beğenisini tak dirini almak istediğimiz gruplar, kişiler bunların hepsi e, ister istemez zihin bir tutarlılığa doğru akacağı için çünkü zihin böyle çalışır yani oraya doğru akacağı için e, bizi etkiliyor, yönlendiriyor ve biz inançlarımızı da ona göre farkına varmadan yavaş yavaş azar azar revize ediyoruz. İşte arkadaşlar Allah müminin kalbine sekineti indirir. Sekinet nedir? <gülüyor> o, tabii bunu bir nevi şartelli indirmek gibi düşünebilir bazıları varsın düşünsünler onu kastetmiyoruz arkadaşlar sekinet insanın e, hayatıyla gidişatıyla inançlarıyla barışık olması huzur içerisinde olmasıdır. yani o e, şeyi bitir o tartışmayı bitirmiş olmasıdır kafasında e, hiç mi düşünmez sekinete ermiş olan insan yani şey beyninin hani şartelini indirmiş midir yani acizane kanaatim arkadaşlar farklı yorumlar yapılabilir buraya felsefeciler psikologlar farklı farklı şeyler söyler. Söyleyebilirler. Elbette düşünür ama mesela ben şöyle düşünüyorum e, acizane yani dünyadaki hayatımızın çok kısa olduğunu, e, bu kadar oyalanmaya vaktimizin olmadığını eğer kemale ermek istiyorsak bu gelgitlerden bir an önce kurtularak e, gerçekten ahirete inanıyor muyuz? Gerçekten Allah'ın huzuruna çıkacağımıza inanıyor muyuz? O zaman önceliklerimizi buna göre bir an önce ee, düzenlememiz ayarlamamız gerektiğini ee, eksiklerimiz yok mu elbette var mesela biz mümin yani sal salih bir mümin diyelim hatta ee, şey yapmaz mı hiç e, o te te tenakuzları yaşamaz mı hiç e, onun iç dünyasında şey yaşantılarıyla inançları arasında ters düştüğü durumlar olmaz mı? Elbette olur arkadaşlar. Ali İmran suresinde e, muttakilerden bahseden bir bölümde Cenab-ı Hak muttakileri tarif ederken dikkatinizi çekiyorum. Muttaki yani sadece mümin de değil takvaya ulaşmış olan insanları tarif ederken diyor ki onlar bir hata işlediklerinde yani inançlarıyla ters düştüklerinde hemen tevbe ederler diyor. Yani o biz zihnimizdeki o tutarsızlıktan bu şekilde kurtuluyoruz Nasıl kurtuluyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi senin dediğin doğru benim yaptığım yanlış lütfen beni affet diyoruz. Yani Allah'ın dediğini gereksiz veya önemsiz gibi göstermeye kalkmıyoruz. İşte benim acizane kanaatim hayat kısa çok hızlı bir şekilde Allah'ın huzuruna doğru hele belli bir yaşın üstündekiler çünkü peygamberimizin sözü var arkadaşlar yaşı 60'a varmış olan kişinin Allah katında bir mazereti kalmamıştır diyor. Ben de işte o civarda olduğum için benim yani böyle oyalanmaya vaktimin olmadığını dolayısıyla bir an önce ne kadar kemale erebileceksem ahlakımda inançlarımda Rabbimle ilişkimi ne kadar düzeltebileceksem artık böyle iki ileri bir geri yok işte biraz oyalanayım biraz da etrafa bakayım herkes ne yapıyor falan işte dünyadan biraz alkış toplayayım diye düşünmeden kendi çelişkilerimden kurtularak Efendim daha sağlam adımlarla, daha emin adımlarla, daha güvenle, daha hızlı bir şekilde ilerlemeye harcamalıyım zihinsel eforumu da diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte biliyorsunuz imanı kökü sağlam, dalları semayı tutmuş bir ağaca benzetiliyor Kur'an-ı Kerim. Ee, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir benzetmedir bu. İşte onun meyvesi de kişinin davranışları, ahlakı ve amelleridir. O sekinete ulaştığın zaman insan yani doğru mu yapıyorum, yanlış mı, acaba dünya ehli mi doğru yapıyor, işte şunların ben ama işte böyle giyindiğimde, böyle yaptığımda, böyle davrandığımda şu kişiler beni beğenmiyor, meclislerine çağırmıyorlar veya işte orada yadırganıyorum diyebilirim. Ee, ne yapacağım gibi böyle tereddütler yaşamadan artık imanı meyve vermeye başlar. Aslı imana nazaran ziyade ve noksan şiddet ve zaaf ile tefsir olunur. Yani imanın artması ve eksilmesi, kuvvetlenmesi veya zayıflaması demektir. Çünkü aslı tasdik kemiyet kabilinden değildir. Yani bir insanın bir şeye inanması sayılabilen bir şey değildir. İşte bir ile on arasında iman var şu anda üçteyim falan değil. Ya inanırsınız ya inanmazsınız demiştik. Şimdi arkadaşlar çok... Yani yine kulağınıza çok sıradan gibi gelebilir, bunu bilmeyecek ne var diye düşünebilirsiniz. Burada bir açıklama geliyor ayet-i kerimenin içerisinde. Biraz aşağıda 7. ayette daha sonra ileride bu sure içerisinde birkaç kere tekrarlanacak bu ifade. Yani bu uh, acizane kanaatim e, sekinetten bahsetti, sekinetin amacından bahsetti. Sonra araya böyle bir haber cümlesi koyuyor bakın. Velillahi cunudus semavati vel artı. Göklerin ve yerin orduları hep Allah'a aittir. Ordu kelimesi gelmesi de çok önemli. Velillahi mafis semavatir ve mafil art veya vel art çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Ama burada ordu kelimesinin gelmesi hem hadisenin nerede cereyan ettiğini hatırlayın. İşte Hudeybiye bir savaş ortamı çok büyük gerginlik var ee, orada geldiği için yani e, müminlere bir kuvvet veriyor hem de görünür görünmez ordular yani Allah'ın orduları bir sivrisinek türü de Allah'ın ordularıdır ee, işte bir virüsle mesela bakın bütün dünyayı ne yaptı Allah Teala ee, görünür görünmez ordular hepsi Allah'ındır bu bilgi bu çünkü bir haber cümlesi bir şey emretmiyor bize yani iyi bir cümle değil. Bilgi veren bir cümle göklerin ve yerin orduları Allah'ındır tamam biliyoruz yani peki niye burada geldi bu çünkü bu arkadaşlar bu bilgi bizim sekinetimizin dayanağı olacaktır Tabii buna inanabilirsek arkadaşlar yani bir şeyi öncelikle ben kendim için sonra şu anda burada bulunan Bizi dinleyen herkes için bunu canlı gönülden Rabbimden temenni ediyorum. Evlatlarımız için, gençlerimiz için canlı gönülden temenni ediyorum arkadaşlar. Bir şeyi bilgi olarak bilmek başka bir şey. Onu bir inanç olarak iliklerine kadar hissetmek başka bir şey. Göklerin ve yerin orduları Allah'ınsa bütün güç, kudret, izzet, şeref, haysiyet, onur, aklınıza ne geliyorsa yani kıymet, değer, fazilet hep her şey Allah'a aitse ee, o zaman arkadaşlar benim e, onun dışında bir mercide bunları arayarak imana olan bağlılığımı zayıflatmam ve o konularda şüpheye düşmem ayaklarımın sarsılmasına gerek kalmaz. Onun için bu bu tarz bilgi cümlelerini mesela inna lillah ve inna ileyhi raci on da böyledir. Çok günlük hayatta çok söyler Müslümanlar bunları. Bunlar bilgi cümleleridir. İnna lillah ve inna ileyhi raci Biz Allah'a aitiz ve dönüp varacağımız yer orasıdır. Tabii bunu anlamını bilerek söylemek şart arkadaşlar. Bunu o yüzden bazen Türkçe Türkçe ifadelerle söylemenin de Çok anlamlı olduğu kanaatindeyim ben yani namaz dışındaki zikirlerimizin hatırlatmalarımızın ya işte bir cenazede taziyeye gittiniz veya bir ölüm haberini e, duydunuz mesela atalarımız ne demiş hepimizin dönüp varacağı yer orası. Bak, günlük dilde böyle geçer. Hepimizin dönüp varacağı yer orası. Bu aslında inna lillah ve inna onun Türkçe ifadesidir. Ve e, bana sorarsanız yani Türkçe konuşan insanlar için e, imanı daha pekiştiren bir ifadedir. Velillahi cunudus semavati vel art göklerin yerin orduları hep onundur. Sekinetin mebdeyi olan bunu çok konuştuk. Dönmüyorum oraya tekrar yani sekinet neydi huzur kalbin her türlü gel gitten kurtulmuş olması yatışmış olması kalpteki kanaatlerin kesinleşmiş olması arkadaşlar bunun mebdeyi neydi sekinetin mebdeyi yani kaynağı ihatalı görgü. Yani e, olanı biteni böyle önünüzde bir hani tiyatro sahnesindeki her detayı görür gibi hayatı, e, ölümü, ölümden sonrasını nereye gideceğimizi böyle gözümüzün önünde bir temsil gibi görmüş olmak. Sekinet buraya bağlı yani sizin... Hayata, ölüme bunları elinde tutan Allah'a, bütün bu kainatın sahibi Allah'ın sahibinin Allah olduğuna, bizim dönüp dolaşıp onun huzuruna varacağımıza, onun katında değerliysek önemli olanın bu olduğuna, insanların bize nasıl baktığının hiçbir kıymeti olmadığına, canlı gönülden inanmanız sekinetin kaynağı. Yani gözünüzle görmüş gibi. Sekinetin mebdiği olan ihatalı görgüyle. Bütün eşyayı, bütün mahlukatı, varlıkları Allah Teala'ya teslime işarettir. Yani her şey Allah'ın. Şu anda işte beni beğenmeyen, küçümseyen, e, çeşitli nedenlerle, kılık kıyafetimden dolayı veya başka nedenlerle e, küçümseyen veya işte ne bileyim... E, işte e, hak ettiğiniz değeri vermeyen o insanların da sahibi Allah. Onların da bugün e, bulundukları mevkiler sizi aldatmasın. Ali İmran Suresi'nde geçiyor bu. Vela yağurrennekum diye başlayan uzunca bir ayet vardır son sayfasında. Kafirlerin bütün dünyada böyle sanki dünya onlarınmış gibi gezip dolaşmaları sakın sizi aldatmasın diyor. Allah Teala e, bi, çünkü biz neye inanıyoruz? Bu yer, gök ve içindeki her şey Allah'a ait, e, izzet Allah'ın şeref, Allah'ın haysiyet, Allah'ın ve o onu dilediği ne verir, dilediği şekilde verir. E, buna teslim olmak. Allah Teala Allah Teala'ya tam bir teslimiyet velillahi lillahi cunudu sema vati İşte Hudeybiye anlaşmasında düşünün kendinizi. Yani karşınızda e, yüzyıllar boyunca işte bütün e, Arap kabileleri tarafından saygı görmüş Kureyş var güçlü kuvvetli bir işte şehirleri var orduları var her neyse yani zenginlikleri var ve siz orada bir avuç Müslümansınız peygamber işte bir rüya gördü diye geldiniz çünkü güvendiniz peygambere umre yapacağınızı düşünüyorsunuz ama rüya çıkmadı o sene için ve çok hazırlıksızsınız ve her an bir savaş açabilir Mekke size yani. Bu durumdaki insanın ayağının kaymaması ya ne oluyoruz hani nerede rüya niye çıkmadı dememeleri arkadaşlar bugün de bizim değil mi bazı yaşadığımız hadiseler nedeni madem biz haklıyız madem biz hak yoldayız niye işte kazanmıyoruz falan sanki böyle Allah Teala hak yolda olana çalışmasa da kazandıracağını garanti ediyormuş gibi e, düşüncelere saplanmamız. E, çok örtüşüyor yani o günkü psikolojiyle Cenab-ı Hak kendisinin yani makamını hatırlatarak bizi sekinete davet ediyor. Yani gökleri ve yeri tutan, yukarıda ve aşağıda mevcut olan bütün kuvvetler O'nundur. Dilediğine dilediği gibi nusret verir. Burası da çok önemli arkadaşlar. Şimdi o size az önce bahsettiğim kitapta. Ee, müellif bazı tabi görüşmeler yapmış. Bu bir doktora tezimi. Müellif demeyelim, e, araştırmacı. Yazar işte Abdurrahman Yalçın bir görüşmeler yapmış. Bu görüşmelerden birinde Allah'a inancını kaybeden bir genç arkadaşımız şöyle diyor: İşte neden Allah'a inancını kaybetmiş? Çünkü çok sevdiği biri varmış, onunla birlikte olmak istiyormuş. Hatta hayırlı olmasa bile birlikte olmak istiyormuş. Yani bunun buradaki cesarete de çok şaşıyor insan. Hayırlı olmasa da birlikte olmak istiyormuş ve olmamış çok yalvarmış çok dua etmiş ama olmamış dolayısıyla bu çok yani 2000'li yıllardan beri arkadaşlar benim duyduğum inkar sebepleri içerisinde önde geliyor yani ben Allah'tan bir şey istedim ama vermedi olmadı demek ki Allah yok. Yani bu sonucu çıkarıyor buna e, felsefeciler hizmetçi tanrı anlayışı diyorlar yani e, senin Rabbin değil de sanki hizmetçin sen çağıracaksın gelecek emredeceksin yapacak isteyeceksin verecek. Yani böyle seni, sana hizmet etmek üzere o varmış gibi e, şimdi arkadaşlar dilediğine dilediği gibi nusret verir. Yani müminlerin bütün dualarını kabul eder diye bir garanti yok. Sen işte çok namaz kılarsan işin yolunda gider diye bir garanti yok. Çünkü bizi buraya imtihan etmek için getirdiğini söylüyor zaten en baştan. Bir de şu var, yani tabii insan inandıktan sonra her şey çok kolay gibi geliyor onlar kim bilir ne kadar içlerinde büyük zıraplar yaşıyorlar yani insanın imanını kaybetmesi bence bir uzvunu kaybetmesi gibi bir şey yani büyük bir acının sonucu o kangrenleşiyor bir şeyler iç dünyalarında dolayısıyla onlara da merhamet edelim dua edelim ama hani inkar ettin de ne oldu o zaman oldu mu isteğin yani o isteğine kavuşmuş oldun mu? Hani ne oldu? Hem isteğin olmadı, hem Tanrını kaybettin. Ee, acıklı bir durum. Dilediğine dilediği gibi nusret verir arkadaşlar. Peygamberine de her seferinde vermemiş. Bütün peygamberlerine de vermemiş. Yunus Aleyhisselam'ın başına geleni düşünün. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Bazı peygamberlerin öldürüldüğünü, gönderildikleri topluluklar tarafından öldürülmüşler arkadaşlar değil mi? İşte e, Hristiyanların ifadesidir. Ben Hz. İsa'nın öyle bir şey söylediğini zannetmiyorum ama tabii benimki zan, onlarınki de zan. <gülüyor> Kıyamet günü öğreneceğiz işin aslını. E, Çarmaha gelildiğinde Hz. İsa ne diyor? Beni neden terk ettin Tanrım diyor. Yani onlar öyle e, dediğini söylüyorlar. E, dolayısıyla e, herkese bizim anladığımız manada dünyada bir zafer, dünyada bütün isteklerinin olmasını e, vermemiştir allah Teala. İşte müminlerin kalbine indirdiği sekinet de onun cunudundan yani ordularından biridir. Yani senin isteğini vermeyebilir, ama kalbine tam bir güven ve itminan verir. Kalbindeki o gelgitleri, o efendim panik halini, işte o halacan yani sekinetin zıttı olan o panik, endişe, kaygı halini alır allah Teala. veya da kalbine bir sekinet indirir, onları tamamen bertaraf eder kalbindeki bu rahatsızlıkları. Bu da Allah'ın ordularından biridir. Onunla... Hüccet-i cahiliyenin yani o indirdiği sekinetle Cenab-ı Hak Hüccet-i cahiliyenin verdiği galeyanlar def edilerek imanlar artırılır. Bu ne demek? Yani inkarcıların, bugünkü anlamıyla söylüyorum, inkarcıların şüphe düşürmek isteyenlerin kalbimiz kalplerimizdeki imana yönelik tereddütler e, e, var etmek isteyenlerin saldığı fikirler, üzerimize saldığı silah gibi yani mermi gibi düşünün bunları. Bu düşüncelerin verdiği galeyan, kalp acaba mı öyle mi olabilir mi diye verdiği galeyanlar def edilerek imanlar artırılır dolayısıyla sekinet de Allah'ın ordularından biridir yani o sayede haller, salahlar muvaffakiyetlerde öyle büyük fetihler kazanılır bu sayede kişi kendi hayatında bir fetih kazanır. Yani bireysel fetih diyelim bunlara. O da nerede oluyor bakın. Haller, yani kişinin kendi ahlakı, yaşadığı durumlar, attığı adımlar, salahlar, ulaştığı neticeler, kurtuluşlar ve muvaffakiyetler, başarılarda öyle büyük fetihler kazanır. Bunu sadece dini ve manevi konularda düşünmeyin arkadaşlar. İşte mesela bir insanın <gülüyor> hedefine gel gitlerden kurtulup mesela üniversite sınavlarına hazırlanıyor ben işte şuraya girmek istiyorum şuraya şu kadar puan almak istiyorum diyen birinin artık zihninden öyle mi olsa böyle mi olsa şu mu olsa bu mu olsa diye bütün veya işte e, sınav açıklandı puan açıklandı şurası tutmuş tamam artık orayla barışması oraya kenetlenmesi burayı bitireceğim işte diye odaklanması gibi düşünün bir de her sene her sene tekrar tekrar sınavlara girip işte okula yarı gidip yarı gitmeyip böyle hala e, müzmin e, öğrenci deniyor değil mi? Kronik öğrenci e, pozisyonunu koruyanları düşünün. Dolayısıyla bu bireysel hayattaki bütün başarılar için söz konusu. Yani ticaret yapacaksınız. Odağınızı belirlemeniz, hedef kitlenizi belirlemeniz, stratejinizi belirlemeniz ve artık zihninizde öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye tereddütlerin kalmaması. Bu bunu şöyle düşünmeyin. Hiçbir esnekliğin olmaması, yeni hiçbir fikre açık olmamak anlamında değil. Fakat e, yeni bir fikri müzakere ettikten sonra da Arkadaşlar eğer doğru bulmuşsa hani oraya Kilitlenmek yani o hedefe kilitlenmek olarak düşünün. Sekinet böyle bir şey. Yani içimizdeki e, dünyevi, uhrevi, ahlaki, manevi, maddi, işte davranışlarımızla ilgili olsun, kalbimizle ilgili olsun, düşüncelerimizle ilgili olsun, e, hedeflerimizin pırıl pırıl olması ve bizi o hedeften şaşırtmak isteyen her türlü saptırıcı fikre karşı e, sekinete ulaşmış olmamız, kararlılığa ulaşmış olmamız ve o yolda ilerlememiz. Bu da işte özellikle itikadi yani inançla ilgili konularda velillahi cunudus semavati vel art hakikatini kendimize çok çok hatırlatmakla mümkün. Yani şu yolda haram bir kazanç var ama çok kolay, çok daha miktarı fazla. Bu yolda helal bir kazanç var ama daha zor, miktarı daha az. Hiç tereddüt etmeden sekinete sahip olan mümin hiç tereddüt bile etmez arkadaşlar. Yani ya acaba yapsam mı diye bile düşünmez, hemen burayı seçer. İnsanlarla ilişkilerinizde işte şu yolda yalan var. Kandırma var, e, sahte yüzler takılmak var e, ama işte işler yolunda gidecek, kimseyle takışmayacaksın. Bu yolda ise dürüstlük var, sadakat var, vefa var, Efendim, e, kendine saygı var ama hani zorlukla karşılaşabilirsin. Çünkü doğruyu söylediğinde bir tepki alacaksın, e, bir şeylerle yüzleşmek durumunda kalacaksın. E, dolayısıyla mümin işte her anlamda kalbine sekinet inen mümin arkadaşlar. Doğru bu ve ben bunu yapacağım diyen mümin her anlamda her türlü tereddütten, gelgitten kurtulmuş oluyor. Şimdi bakın ayeti kerime dördüncü ayet hangi isimlerle bitiyor, ilahi isimlerle وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪ي مَنْ Allah e, alim ve hakimdir. Acizane kanaatim arkadaşlar biraz Esma-i çalışmış bir kardeşiniz olarak. E, bir ayetin sonundaki Esma-i hani hangi isim gelmişse o ayetin muhtevasında bahsedilen nitelikleri kazanmak için o isimlerin e, muhtevasının bize tecelli etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, yani bu sekinete nasıl ulaşılır? İlim ve hikmetle. Yani öğrendikçe ve hikmet neydi arkadaşlar? Görünenin arkasındakini görebilmek demek. Yani bir görünen var bir de onun arkasındaki asıl hakikat var e, o asıl hakikati görebilmek yaptığı her iş hikmetli olan her yaptığını bilerek yapan e, efendim bilgi sahibi hikmet sahibi insanların bu sekinete ayette bahsedilen sekinete erişmeleri yani sekinetin onların üzerine inmesi daha kolay adeta şöyle düşünün nasıl ki ormanlar yağmur bulutlarını çekiyor ve yeşillik arttıkça hani yağmur artıyor e, insan değil mi yani çöllerin daha çok ihtiyacı var niye yağmur oraya gitmiyor diyesi geliyor insanın ben yeryüzündeki e, bizim güzel davranışlarımızın da manevi anlamda ilahi rahmeti e, aynen yağmur gibi çektiğini düşünüyorum hatta kötülüklerin de gazabı çektiğini düşünüyorum o yüzden bulunduğumuz yaşadığımız muhitlerin görüştüğümüz insanların evimize giren çıkanların çok önemli olduğunu düşünüyorum e, burada da ilim ve hikmetin o sekineti çağırdığını davet ettiğini bizde ilim ve hikmet arttıkça arkadaşlar sekinet ehli olmamızın Sekinetin kalbimize inmesinin kolaylaştığını düşünüyorum. Ne demiş Elmalı Merhum burada? Allah bir alim hakim bulunuyor. Her şeyi ve bütün umuru yani olan biten bütün işleri kemal ilim yani bilmek deyince aklınıza en mükemmel anlamda ne geliyorsa onunla bilir ve hikmet ile takdir ve Tedbir eyler. Binaenaleyh gökteki ve yerdeki bütün o orduları da ilm hikmetiyle dilediği gibi gah birbirine taslit ederek, saldırtarak, ya beyinlerinde sulh yaptırarak, yani yeri geldiğinde bu e, kendi ordularını birbirine saldırtır, yeri geldiğinde aralarında anlaşma yaptırır, bu şekilde tedbir ve idare eder. Niçin? Şimdi arkadaşlar 5. E, ayet-i kerime geldi. Tedbir. İkinci sebep demeyelim de buna bir önceki yani dördüncü ayet-i kerimede açıklananı gerçekleştirdiğimizde Allah Teala şuraya ulaşmak istiyor. Li-yudkhilal mu'minine diye başlayan ayet-i kerime. Vel mukminati cennetun tecre min tahtiha'l enharu fiha. Ee, mümin kadın ve erkek müminleri Arkadaşlar, bütün inanan kadın ve erkekleri içlerinden ırmaklar akan içinde temelli kalacakları cennetlere koymak için. Bu lahmın liyafiradaki gibi fetha veya yansurakallahu ya yahut e, liyezda du'ya müteallik olması ihtimalleri de söylenmiş ise de Zemahşeri gibi muhakkikinin e, ne bu muhtarına göre onların seçtiğine göre onların görüşüne göre arkadaşlar alimen hakimen Ayetin sonundaki alimen hakîmeden münfe münfe fefim olan anlaşılan ilm-i hikmetin makama tatbik ve tefrine mütealliktir. Yani şey e, gramer bakımından bu li, li dhile, e, fiilinin normalde yüdhiludur. Fiilin sonu ötredir. Baş, e, üstün gelmesi e, ve lamın Efendim müteallakı yani Yudhile'nin başındaki Lam'ın nereye ait olduğu. Ş şöyle anlatayım daha anlaşılır olsun. Şimdi Li için demek. Li Yudhile koyması için, sokması için. Kimi? Müminleri, kadın müminleri ve erkek müminleri cennetine koyması için. Peki bu Lam. Nereye bağlı geçmişte? Çünkü bir harf cer mutlaka geçmişte bir, e, bir fiile, bir cümleye atfedilmesi lazım, bağlanması lazım. O zaman neyi anlıyoruz? Bu lamın mütallakını yani bağlı olduğu yeri bulabilirsek, nereye ait olduğunu bulabilirsek buradaki sebebin e, oradaki anlamla ilişkisini kurabiliriz. Şimdi Zemahşeri'nin görüşünü tercih ediyor. Elmalılı merhum, burada gramerciler, tefsirciler bunu tartışmışlar. O diyor ki Alimen ve Hakimen'den anlaşılan ilim ve hikmetin makama, tatbik ve tefriğine müteallıktır. Yani Alimen Hakimen'e bağlıyor allah Teala bu cümleyi diyor. O zaman anlam şu olur, o orduları idare eden ilmi i hikmetin biri de, yani Cenab-ı Hak ilim ve hikmetiyle velillahi cunudu semavati vel ard demişti ya işte o göklerin ve yerin ordularını ilim ve hikmetiyle idare ediyor bunun sonuçlarından teferruatından birisi de müminlerin kalplerine sekinet indirip Hudeybiye sulhuna ısındırarak büyük fetihlere büyük futuhata onları hazırlamasıdır ihzar etmiştir bunu böyle yapması da Şunun içindir yani müminlerin o fetihlere hazırlanması şunun içindir ki müminlere ondaki nimetlerini tanıtsın, şükrünü eda etsinler yani o fetihi görsünler, bilsinler Allah'tan olduğunu, şükrünü eda etsinler, sevaba müstahik olsunlar da onları cennetlerine koysun, fevzi azim yani en büyük başarı olan en büyük muradına erdirsin. Bundan hoşlanmayan münafıkları ve müşrikleri de ve yuvalıbel münafiqi nevel münafikat ayetin devamı oluyor arkadaşlar ee, bir dakika bulalım ve yükfere onhem seyyatim ve kana zalike endallahi fevzen azima. Burada 5. ayet sona ermiş oldu. Altıncı ayette yine bu yolla münafıklara, münafık kadınlara, münafık erkeklere, müşrik kadınlara ve müşrik erkeklere Allah hakkında kötü zanlar besleyen bu insanlara da azap etmesi için Allah Teala o sekineti indirdi diyor. bu bağlantıyı arkadaşlar bir dahaki derste buradan alalım bu bağlantıya. Biz de bağlanarak inşallah Açıklamaya çalışalım. Şimdilik Allah'a emanet olunuz.